Müşrikler ve kitap ehline selam verme hakkında gelen rivayetler. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yahudi ve Hristiyanlara önce siz selam vermeyin. Onlardan birine bir yolda rastlarsanız onu yolun dar yerine sıkıştırın. Hadis Buhari'de ve Müslüm'de geçiyor. Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Kitap ehli size selam verdiklerinde ve aleyküm sizin üzerinize diin. Abdullah ibn Emr Allah ondan razı babasından da razı olsun şöyle dedi: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Yahudiler size selam verdikleri zaman onların biri ancak esamu aleyke ölüm senin üzerine olsun der, sen de ve aleyküm ve aleyke senin üzerine olsun de Usame İbn Zeyd Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlardan Puta tapan müşriklerden ve Yahudilerden oluşan bir topluluğa uğradı Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara selam verdi Ebu Sufyan Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hirakle'ye gönderdiği mektupta şunları yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hidayete tabi olanlara selam olsun. Müşrik birinin verdiği hediye ve ona hediye vermek. Hz. Ebubekir'in Bekir'in oğlu Abdurrahman, Allah ondan ve babasından razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile yaptığımız bir yolculukta bizler 130 kişiydik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizlerden kimin yanında yiyecek bir şey var diye sordu. Orada bulunanlardan birinin yanında bir sağ yiyecek bulundu. Bundan hamur yapıldı. Sonra müşrik bir kişi koyun sürüsüyle onları sürerek geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o müşriğe koyunları satıyor musun? ''Yoksa atiye mi? Yoksa hediye olarak mı getirdin?'' diye sordu. O çoban, ''Hayır, bu koyunlar satılıktır.'' dedi. Akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o müşrikten bir koyun satın aldı. ''Enez İbn Malik, Allah ondan razı olsun.'' Şöyle buyurdu. ''Yahudi bir kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gitti, eti zehirlenmiş ve kızartılmış bir koyun getirdi.'' Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zehirli koyunun etinden yedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan sahabeleri bu kadını öldürelim mi dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır öldürmeyin buyurdu. Enes İbni Malik'e şöyle dedi. Ben o zehrin tesirini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damağında halen görürüm. Hazreti Ali Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ukeydir dume. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a ipek bir elbise hediye etti. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunu Ali'ye verdi ve şöyle buyurdu. Bunu baş örtüsü olarak kullanmaları için Fatmalar arasında paylaştır. Fatmalar, El-Heravi El-Eseri ve Cumhur şöyle demiştir. Bunlar üç kişidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma. Allah ondan razı olsun. Fatıma bintu Esed. Kendisi Ali'nin annesidir. Ve Hamza'nın kızı Fatıma'dır. Bilal. Allah ondan razı olsun. Borcu ile alakalı kızsa da şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana çöktürülmüş dört deveyi görmedin mi buyurdu ben de evet cevabını verdim bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu onlar da üzerindekiler de senindir üzerlerinde giyecek ve yiyecek var onları bana fedek başkanı hediye etti şimdi onları al ve borcunu öde Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun. Şöyle dedi. Eder Ömer, Ömer İbnü'l Hattab mescidin kapısının yanında ipekten bir elbise gördü ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu elbiseyi satın alsam da cuma günleri ve sana elçiler geldiğinde giyinsen." Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "İpek elbiseyi ancak ahiretten nasibi olmayan kimse giyer." Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birçok ipekli elbiseler geldi ve ondan Ömer İbni Hattab'a Allah ondan razı olsun bir elbise verdi. Bunun üzerine Ömer Allah ondan razı olsun dedi ki ey Allah'ın Resulü bu elbiseyi bana verdin ancak Uttarid'in elbisesi hakkında söyleyeceğini söylemiştin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu ben o elbiseyi onu giyesin diye vermedim. Ömer İbnül Hattab o elbiseyi Mekke'deki müşrik kardeşine verdi. Hadis buharide ve Müslim'de geçmektedir. İyad ibnü Himar, Allah ondan razı olsun şöyle dedi: Allah Resulü ve Vesîlama bir adam tarafından bir şey veya bir deve, deve hediye edilmişti de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o adama Müslüman oldun mu diye sordu o da hayır deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin hediyelerini kabul etmem bana yasaklandı buyurdu Hasanul Basri'de hadiste geçen Zeptül Müşrikin nedir diye soruldu o onların hediyesidir diye cevap verdi Hakim İbni Hizam Allah ondan razı olsun şöyle dedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cahiliyet dönemindeyken bana en sevgili gelen benim en çok sevdiğim insandı kendisine peygamberlik verilip de Medine'den çıkınca Hakim İbni Hizam kafir olduğu halde bir panayırda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hediye etmek üzere 50 dinara bir elbise satın aldı bunu hediye etmek üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Medine'ye geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise bu hediyeyi kabul etmedi. Ubeydullah şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurduğunu sanıyorum. Biz müşriklerden bir şey kabul etmeyiz lakin dilersen onun değerini verip alabiliriz. Bunun üzerine aldığım elbiseyi ondan parasını alarak ona verdim. Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Annem benim yanıma geldi. Kendisi Kureyş'in devrinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlarla anlaşma yaptığı zaman henüz müşrik idi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a annem benim iyiliğimi isteyerek ve geri çevrilmekten de korkarak benim yanıma geldi. Annemi kabul edip ona iyilik, iyilik ve ikramda bulunayım mı diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Evet, anneni iyilik et ve ikramda bulun.'' buyurdu. Bu hadisler ışığında, bir Müslümanın müşrik olan birisinden hediye kabul etmesi hakkındaki sözleri farklı olmuştur. Caiz olduğu söylenildiği gibi olmadığı da söylenmiştir. İbni Hacer Fethül Bari'de de şöyle dedi, Tabeli bu görüşleri bir araya getirmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bundan kaçınması kendisine özeldir. Müslümanlara hediye edilenlerde ise ihtilaf vardır. Çünkü bunun, çünkü bunda cevaz olduğu söylenen delillerin tamamı hediye edilenler onun için özeldir. Diğer deliller ise hediye vermek isteyen bir kimsenin hediyesini kabul etmede onun için muhabbet, sevgi kabul vardır ki bu da İslam'a girmesi için kalpleri İslam'a ısınması ümit edilir. Bu birinci sözden daha güçlüdür. Yine şöyle denildi: Kitabı elin hediyesi kabul edilir, puda tapanların ise hediyesi kabul edilmez. Şöyle denildi: Emirlerden gayrisi için yasaklanır, çünkü bu onun özelliklerindendir. Kimi halinlerde kabul edileceğini söyleyen hadislerin bunu nesettiğini hükmünü ortadan kaldırdığını söylediler. Kimi de bunun aksini söyledi. Bu üç cevap zayıftır. Nes? ne ihtimalle ne de özel bir kılmayla olur. Müşrikler hediye vermeye gelmişliklere hediye vermeye gelince bu konudaki hadisler mütevatirdir. Ancak bu konuda uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan icmali olanlar onun hediyeyi kabul etmesi ona karşı bir muhabbete veya sevgiye sebep olmamalı. Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kamin Babaları yahut oğulları yahut kardeşleri yahut da akrabaları bile olsalar Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimselere sevgi beslediklerini göremezsin Mücadele suresi 22. ayet Oyun ve eğlence aletleri gibi masiyette kullanılacak şeyler olmamalı Haç veya benzeri gibi akide ile alakalı şeyler olmamalı hadiyeden kasıt onun kalbini İslam'a ısındırma ve ona dinine sevdirme olmalı müşrikler için Allah'tan bağışlanma dilemedi bulunmanın yasaklanması Said imni, Museyye babasından haber verdi o şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in ölümü yaklaştığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yanına geldi. Amcasının yanında Ebu Cehil ile Abdullah İbnu Ebi Umeyye İbnül Muira vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e dedi ki Ey amca! La ilahe illallah de. Bu kelimeyle Allah katında sana şahitlik edeyim. Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebil Ebi Umeyye ''Ey Ebu Talip, Abdülmuhtalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun?'' dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun ''La ilaha illallah'' demesini telkin etmeye devam etti. Bu arada o ikisi de aynı sözleri tekrar edip durdular. Ebu Talip son söz olarak ''Ben Abdülmuhtalib'in dini üzerindeyim'' dedi ve ''La ilaha illallah'' demekten kaçındı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Vallahi bundan yasaklanmayacağım müddetçe Allah'tan senin bağışlanmanı dileyeceğim. Buna binayen Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Kasas Suresi 56 Kendilerinin cehennem elinden oldukları iyice belli olduktan sonra Yakın akraba da olsalar, müşrikler için Allah'tan af ve mağfiret dilemek ne peygamber için ne de müminler için yapılacak iş değildir. Tevbe suresi 113 Ebu Talip hakkında şu ayet indirdi. Ey Muhammed! Sen sevdiğin kimseye hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet eder, o hidayete layık olanları daha iyi bilir. Kasas suresi 56 Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Ömer İbnül Hahtab, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah İbnu Ümey İbnu Selül öldüğünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kıldırması için çağrıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazı için durduğunda ben, Ey Allah'ın Resulü! Abdullah İbni Ubey'in cenaze namazını mı kıldıracaksın? Halbuki o şu veya şu günde şöyle şöyle demişti diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakkında söylediği sözleri ona sıralıyordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti ve Geriye çekil ey Ömer! Onun cenaze namazını kılabilmem için beni rahat bırak buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sözlerimi çoğaltınca şöyle buyurdu. Bana... Onun için tövbe istiğfar etme hakkı tanındı ve ben de seçtim. Şayet ben onun için yetmişken fazla tövbe istiğfar etsem, şayet ben onun için yetmişten fazla tövbe istifar etsem ve onun bağışlanacağını bilsem muhakkak bunu çoğaltırdım. Ömer dedi ki: Akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Abdullah İbnü İdey'in cenaze namazını kıldı, sonra oradan ayrıldı aradan çok az bir zaman geçmişti ki Tövbe suresinden iki ayet nüzul oldu Ey peygamber münafıklardan ölen bir kimsenin namazını sakın kılma ve kabri başında da durma zira onlar Allah'ı ve Resul'ünü inkar etmişler ve fasık olarak ölmüşlerdir Tövbe suresi 84. ayet Ömer Allah ondan razı olsun dedi ki, Ben sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan o günkü cüretimden dolayı hayret ettim. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Hz. Ali Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir adamın müşrik olan anne ve babası için istiğfar ettiğini işittim ve ona, Annen ve baban müşrik oldukları halde istifam ediyorsun dedim. O da İbrahim Aleyhisselam'ın babası için Allah'tan bağışlanma dilememiş miydi dedi. Durumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdim. Bunun üzerine şu ayetler indi. Kendilerinin cehennem elinden oldukları iyice belli olduktan sonra yakın akraba, yakın akraba da olsalar, Müşriker için Allah'tan af ve mağfiret dilemek ne peygamber için ne de müminler için yapılacak iş değildir. İbrahim'in babası için af ve mağfiret dilemesi sadece ona bunu vaat etmesindendir. Nitekim onun Allah'ın bir düşmanı olduğu anlaşılınca ondan uzaklaşmıştı. Tevbe suresi 113 ve 114. ayet Hidayeti için bir müşrikle dua etmek Hidayeti için bir müşriye dua etmek Ebu Ureyra Allah ondan razı olsun şöyle dedi Müşrik olan annemi İslam'a davet ediyordum Bir gün onu davet ettim de bana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında hoşlanmadığım sözler söyledi Bunun üzerine ağlayarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve dedim ki Ey Allah'ın Resulü ben annemi İslam'a davet ediyordum ve de kabulden çekiniyordu Bugün kendisini yine davet ettim. Bana senin hakkında hoşlanmayacağım sözler söyledi. Şimdi Ebu Hureyre'nin annesine hidayet vermesi için Allah'a dua et. Bunun üzerine Allah Resulü ve Selam, Allah'ım Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver diye dua etti. Ben Allah Resulü ve Selam'ın duasına sevinerek çıktım. Eve gelerek kapıya dayandığımda onun kapalı olduğunu gördüm. Derken annem ayak seslerimi işitti ve Yerinde dur ey Ebu Hureyre dedi. Bir de suyun şırıltısını işittim. Annem yıkandı, gömleğini giydi, acele başörtüsünü sardı, arkasından kapıyı açtı. Sonra şunu söyledi. Ey Ebu Hureyre, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ben hemen Allah Resulü ve Selam'a döndüm. Sevincimden onun yanına ağlayarak geldim ve Ey Allah'ın Resulü müjde! Allah senin duanı kabul etti ve Ebu Hureyre'nin annesine hidayet verdi dedim. Bunun üzerine Allah'a hamdü sena etti ve onu övdü. Ve hayırlı olsun dedi. Ben dedim ki, Ey Allah Resulü! Annemle benim mümin kullarına Onları da bize sevdirmesi için Allah'a dua et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ım şu kulcağızını yani Ebu Hureyri'yi ve annesini mümin kullarına, müminleri de bunlara sevdir. Artık yaratılmış hiçbir mümin yoktu ki beni işitsin veya görsün de beni sevmemiş olsun. Ebu Hureyri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Tufeil İbni Amr et devsi Arkadaşlarıyla beraber Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanına geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü devs kabilesi İslam çağrımıza karşılık vermediler ve Müslüman olmaktan kaçındılar Onların aleyhine Allah'a dua et Orada bulunanlar devs kabilesi helak olsun diye beddua ettiler Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ise Allah'ım devs ve hidayet ver ve onları müslümanlar olarak bizim yanımıza getir diyerek hayır duasında bulundu. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Müşriklere beddua etmek. Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ril Zekvan Usaye ve lihyanoğulları kabileleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler ve Müslüman olduklarını iddia ettiler. Düşmanlarına karşı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım istediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da onlara Ensardan kendi zamanlarında Kurra ismini vermekte olduğumuz yetmiş kişi ile yardım etti. Onlar suf ve evlinden idiler ve gündüzleri odun toplarlar, geceliğinde namaz kılarlardı. Bunlar Mekke ile Usfan arasında bulunan Medi Maune kuyusuna vardıklarında o kabileler ihanet ederek onları öldürdüler. Onların muharca öldürmeleri haberi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ulaşınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Reil, Zekvan ve Liyanoğulları kabilelerine namazında kunut yaparak beddua etti. Hadis Buhare'de ve Müslim'de geçiyor. Abdullah i̇bn Ebu Efba, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda müşriklere şöyle beddua ediyordu. Kur'an'ı indiren, hesabı çabuk gören Allah'ım, Allah'ım düşmanları bozguna uğrat, Allah'ım onları hezimete uğrat ve ayakları altından onları salla. Abdullah İbn-i Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin gölgesinde namaz kılıyordu. Bu sırada Ebu Cehil ve bazı arkadaşları orada oturmakta idiler. Mekke'nin kenarında yeni kesilmiş bir devenin rahmini getirdiler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın secdedeyken üzerine attılar. Fatıma gelip o pisliği sırtından attı. Sonra başını kaldırıp namazını bitirdikten sonra dedi ki Allah'ım Kureyş'i onlardan kafir olanları helak et. Allah'ım Kureyş'i onlardan kafir olanları helak et. Allah Resulü ve Vesselam Ebu Cehil İbni Hişam Utbe İbni Rabia Şeybe İbni Rabia Verit İbni Utbe Ubeyd İbnu Halef Ukbe İbnu i Ebu'ye muayet için beddua etti. Abdullah dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saydığı kimseleri, Bedir Savaşı'nda, Bedir Çukarı'nda yere serilmiş, yani öldürülmüş bir şekilde gördüm. Ubeydullah İbn-i Rifa, Allah ondan razı olsun şöyle dedi, Uhud Savaşı'na müşrikler geri çekildiği bir sırada, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbini övdü ve şöyle dedi, Allah'ım, senin peygamberini yalanlayan ve senin yolundan alıkoyan kafirleri öldür. Onların üzerine azabını ve cezanı indir. Allah'ım kendilerine kitap verilen kafirleri öldür. Ey hak olan ilah! Ali İbnu Ebu Talib, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hendek savaşında müşriklerle savaşta meşgul olan Allah Resulü ve vesselam şöyle buyurdu. Allah müşriklerin evlerini ve mezarlarını ateşle doldursun. Onlar bizleri güneş battığı zamana kadar ikindi namazından alıkoydular. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kureyşlileri Müslüman olmaya çağırdı. Ancak onlar İslam dinine girmede geç davrandılar. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara Allah'ım onlara Yusuf'un zamanındaki yedi yıl süren kıtlık gibi onlara kıtlık ver diyerek dua etti. Onlara bir kuraklık isabet etti ve bütün bitkiler susuzluktan dolayı yok oldu Öyle ki onlar hayvan derileri ölü eti ve leş yediler Onlardan biri gökyüzüne baktığında açlıktan dolayı duman görüyordu Bunun üzerine Ebu Sufyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dedi ki Ey Muhammed muhakkak ki kavmin helak oldu Allah'a dua et de onlardan bu azabı kaldırsın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah Azze ve Celle'ye dua etti, sonra şöyle buyurdu. Bu azabın kaldırılmasından sonra sizler yine küfrünüze geri döneceksiniz. Mansur hadisinde şunu zikreder. Onlar dediler ki, Rabbimiz azabı bizden kaldır, biz mümin kişileriz. Duha suresi 12. ayette. Ona denildi ki şayet onlardan bu azap kaldırılırsa onlar yine küfre dönerler Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a dua etti ve Allah onlardan bu azabı kaldırdı Bundan sonra da onlar küfürlerine geri döndüler Allah azze ve celle onlardan Bedir savaşında intikam aldı Şöyle buyurdu Allah azze ve celle Ey Muhammed göğün insanları saran apaçık bir duman getireceği günü bekle bu acı bir azaptır Rabbimiz azabı bizden kaldır Biz mümin kişileriz Onlar nereden öğüt alacak Halbuki kendilerine Her şeyi açıklayan bir peygamber Gelmişti sonra da ondan Yüz çevirmişler ve Öğretilmiş bir deli demişlerdi bu sebeple biz azabı biraz kaldırırız, siz de şüphesiz küfrünüze dönersiniz. Fakat o büyük azap gününde biz de intikamımızı mutlaka alırız. Duhan suresi 10 ve 16. ayetler, hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Abdullah İbni Emer, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Uğud Savaşı'nda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dışı kırılmış Yüzü yaralanmış ve kafası yarılmıştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının son rekatında Başını rüküden kaldırdı ve Semallahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd Allah kendisine hamd edene icabet etti Rabbimiz hamd sanadır dedikten sonra Allah'ım Falan ve falanı helak ettiye dua etti Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bir kısmının tövbelerini kabul etmek Bir kısmında zalim olduklarından onları azap etmek içindir ki Bunda senin yapabileceğin hiçbir şey yoktur Ali İmran ayetini 128. ayeti indirdi Diğer bir rivayet de şöyledir Saffan bin Umeyye Süheyl bin Avır Haris bin Hişam'a beddua etti Bunun üzerine şu ayet indi Bunda senin yapabileceğin Bir şey yoktur Ali İmran suresi 118. Ayet Hadis Buhari'de geçmektedir Ebu, Ebu Huzeyfe Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü Müşriklere beddua et denildi Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Ben lanetçi olarak gönderilmedim Ben ancak ve ancak rahmet olarak gönderildim Hz. Aişe Allah ondan razı olsun şöyle dedi Yahudiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdiler ve ''Essamu aleyke, ölüm senin üzerine olsun.'' dediler. Bunun üzerine ben onlara ''Birekiz ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun.'' diyerek onlara lanet ettim. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ''Ey Ayşe, muhakkak ki Allah yumuşak huyludur ve her işte yumuşak olmayı sever. Ben ''Sen onların sana ne dediklerini duymadın mı?'' dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ''Ben de onlara'' Ve aleykum sizin üzerinize dedim buyurdu Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şefaatle ilgili hadisinde şöyle buyurdu Ey insanlar Nuh'un yanına gelirler ve derler ki Ey Nuh sen yeryüzüne gönderilen ilk Resulsün Allah seni abden şekura. Şükreden kul diye isimlendirdi. Bizim içinde bulunduğumuz şu durumu görmez misin? Bize ulaşan şeyi görmez misin? Rabbinin katında bize şefaatçi olmaz mısın? Onların bu üstel üzerine Nuh şöyle der. Rabbim bugün öyle öfkelidir ki ne bundan önce böyle öfkelenmiş ne de bundan sonra bunun benzeri öfkelenir. Ben duamı kavim için dünyadayken kullanmıştım. Ben bugün kendimden başkasına fayda veremem. Siz İbrahim'in yanına gidin. Hadis Buhari'de ve Mislim'de geçmektedir.